94.9 Açık Radyo yeni bir programda beraberiz. Hangi programdayız? Bilgi Çağının Hukuku. hukuku. <gülüyor> Bu soyduğunuz ses yayınını atamsa ben de Murat Dostlar bir de konuğumuz var. Sevgili Vedat Gör hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Vallahi mükemmel. Başladık mı? Başladık. Ha ben özür dilerim yani bir an dalmışım <gülüyor> önümdeki notlara. <gülüyor> E, önce Vedat Bey'e bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş Gerçi geldiniz. geçen haftaki programda da biz burada beraberdik ama siz yeni dünyadaydınız evet. galiba değil mi? E, geçen hafta Big Data konuştuk uzun uzun. E, çok güzel feedback'ler aldım. Mesela Açık Radyo'nun çok eskiden beri sadık dinleyicisi bir Karabey çifti vardır. Hı. Mimar Onlar Haydar Bey eşi. Evet. Haydar Bey çok enteresan bir şey söyledi. E, sizin programdan ve özellikle geçen haftaki Vedat Bey'in olduğu Big Data'lı programdan hep yeni bir şey öğreniyorum dedi programı <gülüyor> dinledikten <gülüyor> sonra. Ben de istiyordum ki bugün Big Data'ya devam edelim ama başka çok heyecanlı konumuz ee, çok var. değil mi? Gazetelerde yer kaplayan ciddi Bradley bir konu. Bradley Manning davası var. Evet. Eee siz Amerika'dayken nasıl yankılanıyordu çok, olay? Çok gazetelerdeydi. Burada yani. bile epey konuşuldu. Tabii bu Manning ve Snowden ikisi de Amerika kültürüne göre bir kere espiyonaj aktı yani casusluk kanununa da yargılanıyorlar. Snowden daha önceden bu suçu işleyip yurt dışına kaçtı. Şimdi az önce Murat da doğruladı. Beş gün kadar havaalanı boşluğunda yaşadıktan sonra... Tom Hanks'in filminde olduğu gibi e, şeye geldi Rusya'ya geldi ve Rusya'da e, bu bir süre ben savunma sığınma istiyorum falan demişti. Ondan sonra da verdiler bir sığınma. Amerika da hatta bir krize sebep oldu. Hı -hı. Hala da kriz devam ediyor sanıyorum. Çünkü bu sığınması yüzünden belki toplantıları ertelenebilir gibi bir durum var. Yani o da ilginç bir şey. Onu da konuşuruz biraz sonra. Ee, mening ise e, o da suçunu işledikten sonra diyeyim hani yani sızdırdıktan sonra bilgileri bunu biraz itiraf etti. <gülüyor> yani evet ben yaptım gibi. Bir anlamda bir kahraman gibi e, algılandı fakat e, oradaki e, kavram daha da farklı e, oldu. Amerikan toplumunda bir anda bu e, tabii ki açıklanmalı dedi. Hatta e, eski başkanlardan Carter, Jimmy Carter hmm. kalktı çok ciddi bir şekilde bir açıklama yaptı. Yani hmm. yaptığı suçtur e, Amerikan kanunlarına göre ama dedi aşırı ihlal var. Yani özgürlüklerin ve bireysel özgürlüklerin ve bireysel yani privacy mahremiyetin e, ...aşırı derecede ihlali var. E, bunu da ortaya çıkarttığı için... ...ilerisi için iyi olacaktır gibi... ...çok ilginç bir e, saptama yaptı. Tabii Carter bunu saptayınca... ...bir de malum Amerika'daki... ...hani NGO'lar, aktivizmler e, falan başlayınca... ...tartışma biraz büyüdü. Şimdi e, sanayalım 35 yıl... E, ...hapis cezası verilmiş. İlk 10 yılı e, şeysiz... E, ...af e, olmadan direkt yatacak. E, fakat Obama'ya... ...başvurmuş durumdalar. Hı hı. Ee, Obama'nın af yetkisi var e, diye hani demokrat bir e, işte başkan belki bunu affeder bak memleketinde yarar ne oldu hani Obama'ya başvuru mektubunda hatta e, şey e, diyor e, yani benim sayemde özgürlükleri yaşıyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden beni affetmeniz lazım sayın başkanım falan diye yazmış resmi sözcü şey demiş yani bakarız hani çok var sırada öyle affedilmek isteyen <gülüyor> gibi evet <Muratçı. gülüyor> bu şey heyet duyurdum hani <gülüyor> e, bir tanesini salarsa hepsi gelir gibi bir yani biraz hafif Türk söylemine benzettim de o yüzden gülümsedim. Yani başkanların işi zor bu af yetkilerini kullanırken. Hani ne yapsa e, affetmek kolay değil yani. Çünkü e, <gülüyor> casusluk e, maddesinin bizim yani internet hukuk platformu diyelim şeklindeki yaklaşımımızda önemli şu oldu bence jurnalizm, gazetecilik masaya yattı. Hı hı. Yani orada çok ilginç tartışmalar oldu mahkeme boyunca. Hala da olacak yani. Harvard Onu soracaktım hı hı. şimdi. Sevgili dinleyenlerimize de biraz daha açarak sormuş olalım. Harvard Hukuk Fakültesi'nin ünlü profesörlerinden Yokai Benkler Bilhassa şeyiyle ünlüdür o ya. Açık Radyo'da da yıllar evvel ben onunla bir röportaj yapmıştım. Networkler kurulması evet. olgusuyla çok yakından ilgili ve e, ağlar haline gelmiş e, bilgi sahibi kişilerin refaha da erecekleri gibi bir savu vardır onun. Hı. Her neyse... Benkler bu Manning davasında Wikileaks'in savunma tanığı olarak mahkemeye evet. gitti. Siz de onu evet. incelediğinizi biliyorum. Evet. Onu paylaşın ne olur. Yani tabii, Ne demiş şimdi e, Harvard'lı bir profesör. E, Özgürlükler kürsüsü başkanı gibi bir adam. Yayınlar yapıyor. E, çok etkin e, tezleri var. E, burada e, şunu tartışmaya çalıştılar hep. E, Jurnalizm nerede başlar? Yani hmm. e, e, bir haber alma özgürlüğü var insanların haber haberin yayılması gerekiyor e, ve ne, peki nerede bu bitiyor? E, aktivizm nerede başlıyor? E, tabii Harvard'da hoca çok güzel bir analiz yaptı dedik. Yani e, gazetecinin aktivisti de olabileceği gibi aktivisten gazeteci de olabilir dedi. Yani. Evet. Ama bu ikisi hani e, her zaman e, iç içe de olmayabilir. Yani, şart değil. Şart değil. Onun için e, bir sınırı çizmemiz lazım dedi. Wikileaks'in geçmişini orada özetledi mahkemedeki verdiği raporda. Yani neydi, nereye doğru dönüştü diye. Şimdi Wikileaks'in başlangıç yıllarına baktığınızda Çin hakkında da bir şey sızdırıyor. Bir başka şey hakkında da ve bütün gazeteler ve genel konsensus bu özgür bir haber kaynağıdır, bağımsızdır. Hani hiçbir yere takılmayan bir kaynaktır gibi algılanırken... Giderek bu hükümetleri karşısına aldıkça ve özellikle e, bu son 2-3 e, yıl önceki yani, sızmalardan sonra... E, ...bu kötü bir kaynaktır ve aslında terörist bir örgüttür ve aktivisttir e, şekline dönüşüyor. Kim söylüyor bunu? Tabii bunu e, government official diyorlar hani adına genel olarak <gülüyor> resmi, yani, kaynaklar. <gülüyor> <yani> res... <gülüyor> resmi kaynaklar. <evet>. Yani resmi kaynaklar. Yani <gülüyor> hani devletler ya <gülüyor> da hükümetlerin Pardon. bunu söylemesi bir taraf ama hani... Ee, ...tabii hani doğru... ...kimin doğrusuna Hı. geliyoruz yavaş ya o yavaş. O şöyle oluyor mesela e, biliyorsunuz hani her gazetenin... ...bir rengi vardır işte tabii. New York Times'ın... ...bir yazarı yazarken herkes bilir ki... ...o cumhuriyetçidir o mesela... ...yazısının ortasında bu işte... ...aktivist bir e, haber kaynağıdır diyorsa... ...artık o belli ki hani bir resmi... ...kanal ona demiş ki böyle böyle yap. Hı. Öbürküsü biraz daha sola doğru... ...meyletmişse ve biraz daha özgürlükçü ise... ...öbür yazar kendi yazısının içerisinde... ...işte bu bağımsız bir haber kaynağıdır... Diye. ...bu yavaş yavaş oluşuyor yani... Yani Tabii. O konuda da gene hani bu açık aydın hep konuşulan e, Noam Chomsky'nin örneğin şeyin manufacturing consent şeyin hani sağduyun oluşturulması yaratılması gibi yani o süre çok iyi Amerikalılar hep yaşıyorlar yani uzmanlar çıkıyor görüşler veriliyor adamın da kaderi çiziliyor yani bu anlamda evet Murat sen samimi mi sordun demin kim söylüyor böyle <gülüyor> diye yoksa hani boyutlandırmak için e, boyutlandırmak için sordum tabii ki e, madem öyle ben de boyutlandırma çabana katkıda bulunabilirim Lütfen. 68 jargonunda genellikle hep aynı kitaplar okunup aynı terimler konuşulduğu için 16 kelimeyle konuşmak diye bir söylem vardı. Bir, bir kavram vardı. Ee, Aa, bir 16, kelime, evet, 16 kelime yeterdi de artardı bile. Yani <gülüyor> meram anlatmak ve ne oluyor bitiyoru tartışmak için. Bugünkü tweetlerin babası mı o? Ee, galiba. Aa, bak, <gülüyor> bak bak bak o hiç aklıma gelmemişti şimdiye kadar. Neyse. Senin e, kim söylüyor bunu diye sorduğun sorunun cevabını o zaman olsaydı muhtemelen şöyle söylerlerdi. Statik onun devamından yana olanlar. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Ee, güzel. Yani. Aynen. Tabii, o, o. tabii canım. Yani bir de şey de denebilir orada. Kibar bir genelleme ki. olur. Üretim aletlerini sahibi olanlar falan diye. <gülüyor> olanlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> üretim araçları. Üretim, üretim üretim araçları. araçları. Yani e, bu tabii e, yeni e, bir düzen de e, haberlerin nereye doğru e, yorumlanacağına dair de bir şey veriyor. Tabii profesör burada e, çok ciddi e, suçlamalarda bulunuyor. Yani hmm. e, ciddi ciddi Amerikan hükümetinin ee, bu NSA denen yani National Security Agency esasen bunun adı uzun yıllar No Such Agency böyle Tabii. bir ajans yok, yok. <gülüyor> şeklinde kısaltılıyorydı. E, onu da bir ara konuşsak aslında güzel çok derin bir konu. İkinci oldu. yarıda konuşalım. Tamam. Ee, bu, bu kurum e, bütün Amerikan iç kanunlarını ezerek... Bakın, bu çok ciddi bir suçlama. Çünkü Amerika'nın paranoyaklığını anlamanız lazım. Hani bizde telekulak skandalı falan olur da bizimkiler o kadar hassas değildir. Ya yani devlettir döverdi de, işte şey yapar da Deverdi. dinler de falan. Hep bu kültür bizim hani biraz kemiklerimize işlemiştir. Amerika'da ise devletine karşı bir paranoya vardır zaten bu paranoyayı engellemek için o kadar kanun taraftarı olur. Yani bir e, istisnası üstünde... vergidir. Yani vergi tabii paşa. Yani şey. tek Amerika'da herkesin kabullendiği tek büyük şey vergidir. Hı -hı. Yani bu, e, bu benim görüşüme göre e, buradaki e, en büyük e, hassasiyet kamuoyunun bunu algılamada ve bu kadar ciddi bir yani bir neticede bir casus'a taraf oluyorsunuz kamuoyu olarak da. Tabii Amerika Gallup e, özellikle hemen araştırmalar yaptı. Bu adamların suçu ne? Hani nedir? Şimdi i̇şte tarafımız birçok Amerikalı ve Pol'lar hep giderek yükseldi böyle. Yani 50'ye yakın mesela %49'u diyor ki e, hayır diyor çok doğru yaptı diyor. Ama ona karşı mesela %70'i gene aynı grubun diyor ki e, evet doğru yaptı ama yargılanması gerekir diyor. Yani bu, bu da ilginç bir sağduyu gösteriyor. Yani doğru yaptı fakat kanunlara aykırı yaptığı şeyler. Ama bu arada da tabii ki hükümeti de suçluyorlar. Yani çok, çok yanlış yapıyor diye. Bu e, hükümetlerin bu kadar çok e, insan hayatına müdahale etmeye başlaması Amerika'da çok rahatsız etti insanları. Bu konuyla ilgili bir, bir tartışma da paralelde şöyle devam ediyor. Drone yani e, insansız e, hava aracı e, tartışması da bunun çok paralelinde devam ediyor. Çünkü Amerika'da şu anda e, havada devamlı süzülen 10 bin kadar Amerika'nın üzerinde süzülen ve planlanmış olan 30 bin kadar hava aracı var. Şimdi bu on bini e, duyan Amerikalılar böyle tüyleri diken diken oldu yani nasıl yani benim ara, işte arabamı takip edebilir mi e, beni okula giderken e, te, şey yapabilir mi Yani bu nedir bunlar falan diye çok ciddi bir e, droneların da e, günlük hayatı ihlal ettiğine dair bir tartışmanın ortasına denk düşünce bu. E ciddi bir şekilde böyle şey başladı... ...yani bunun taraftarı olan gruplar... ...yani yani bir, şey, bir suçluyu korumak için bir NGO kuruldu da denebilir... ...hani hukukçu olarak beni de rahatsız ediyor... ...adam suçluysa suçlu canım... ...neticede bir espiyonel suçu işlemiş yani... Bir müzik arası vermeden önce... öyle bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz... ...bu benim çok uzun zamandır... ...konuştuğum, arkadaşlarla sohbetini ettiğimiz... ...bir konunun aslında kısa bir özeti olacak... ...dünyaya baktığımız zaman... ...İkinci Dünya Savaşı vesaire... ...ondan önce Birinci Dünya ile beraber... ...işte savaş, ülkenin güvenliği vesaire gibi... ...konular da devreye girerek... ...yoğun bir şekilde... ...aslında e, o zamanki devletin, o zamanki hükümetin... ...kendi halkını yönetmesi söz konusuydu. Tabii ki o günün Çok teknolojisi, doğru. o günün şartlarıyla. Çok Fakat o nokta belli bir noktada... ...geldi, geldi, geldi. Halkla, halk artık yeter artık, biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Dedi ki 68 kuşağı Kesinlikle. olayları Tabii. gibi bir şey oldu. Bu aşağı yukarı işte 30... Yıl sürdü ta Aynen. ki 2001 işte 11-12 11.50 ile beraber olay yeniden tersine döndü. Hatta öyle bir süreç yaşadık ki insanlar halklar devletin de biraz kampanyası sayesinde kendi elleriyle kendi özgürlüklerinden vazgeçerek biz güvende olmak için bunu yapmalıyız demeye başladılar. Yani çok doğru Evet. Bu e, tabi hızla o zaman devlet o gücü o aldığı hakkı e, kullandı belli bir yere geldi geldi geldi. Benim gördüğüm, tabii teknoloji bu süreyi kısaltır mı, büyük osta kısaltacaktır ama geçmişte bu tarihçeye baktığımız zaman yaklaşık 30'ar yıllık dönemlerde bu bir özgürlük öne çıkıyor, bir işte güvenlik öne çıkıyor, bir özgürlük öne çıkıyor, bir güvenlik öne çıkıyor. Tahmin ediyorum yavaş yavaş teknoloji sayesinde bu 30 yılı biz 20 yıllarda görüyor olacağız. Ve işte 2015-2020 arasında 68'e benzer bir, Özgürlük hareketinin devletin bütün o baskılarına karşı öne çıktığını yaşıyor olacağız gibi geliyor bana. Hangi coğrafyadan bahsediyorsun? Global. Aslında dün, tüm dünyadan bahsediyorum. Küresel bahsediyorum. Küresel bahsediyorum. Hmm. Yani. Tabii arada 3-5 yıllarda Zaten, kayan bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> Zaten bu olaylar da küreselleşiyor. Evet. Yani. Ama 68 Kırşak'a da küreseldi tabii, ki tabii. internet o yoktu o, o dönem için hani 3-5 yıllık kaymalarla küreseldi bu Avrupa'dan Yani konuştu. Haber telefonla gidiyordu fotoğraflar Times dergisinde çıkıyordu belki ama evet. öbür ülkeye kadar ulaştığında bir hareket başlıyordu evet, evet. Şimdi yani, araya Occupy gidiyoruz Occupy Wall Street hmm. o hareketinden bir yıl sonra da bizde Occupy Gezi oldu gezi yani. oldu. Arada evet, da işte evet. Arap Baharı oldu Arap. <gülüyor> Hala şu anda da bildiğimizde Evet <gülüyor> E bir durun <gülüyor> bir ara vereceğiz. <gülüyor> ne dinleyeceğiz? İsterseniz devam edelim sonunda çalalım. Yok bir mola verelim. Kızınızı bir, bir kesmeyelim. Neyse şu, konuyu <gülüyor> kapatmadan. E, Benklerin bir cümlesini not almışım. Onu da söyleyelim Lütfen. ve ondan sonra müziğe girelim. E, şey demiş e, bu yolsuzluğun bütün ülkelerde eksileceğine artarak devamına karşılık eee bir Wikileaksin yaptıkları bir panzehirdir demiş. Böyle Doğru. de bir cümle sarf etmiş. Doğru demiş yani. Evet. Şimdi ne dinliyoruz? AC/DC Back in Black. ACDC'den Bekim Black dinledik sevgili Açık Radyo dinleyenleri 94.9 bilgi çağının hukuki programındayız. Bugün konuğumuz sevgili avukat Vedat Gürer. Murat Loster'ın kaldığımız yerden bir sorusu olacaktı. Evet aslında birinci arada konuştuğumuz No Such Agency, NSA evet. ya da NS. National Security Agency'den biraz bahsediyor olalım. Evet. Tabii son dönem esas ortaya çıkmaları bu işte Yutahtaki, Amerika'daki büyük, çok büyük veri merkezi. Benim de bir arkadaşım Amerika'ya gitti, tesadüf Yutaht'a bir süre zaman geçirdi, döndü. Daha bir iki gün önce konuştum kendisiyle. ...ne diyorsunuz dedim. Vallahi bu haberlerin çıkmasıyla... ...bizim oradakiler de çok Amerikalıdır arkadaşım... ...çok Hı -hı. sinirlendi ama önceleri çok seviyorlardı... ...dedi çünkü Utah'ta ...ciddi miktarda iş imkanı açmış. Önce tabii. inşaat... E, ...daha sonra çok fazla iş imkanı... ...çok fazla kişi çalıştırmaya başlamış... ...bilgisayarıdır şudur. Herkes çok seviniyordu... ...ama kimse ne yaptıklarını çok fazla bilmiyordu... ...şimdi öğrenince orada da bir olumsuz tepki... ...oldu dedi. Hı -hı. E, ne Amerika ne, ne düşünüyor onun dışında... ...NES ile ilgili? Ya Amerikalı NES... hakkında düşünemez ki korkar yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şaka bir yana şimdi tabii... En... ...NSA'nın geçmişi e, askeri bir teşkilatın, hı hı. E, sivil bir teşkilata dönüşmesi. 40'lı yıllarda demin dediğin gibi yani savaş sonrası askeri bir istihbaratı nasıl sivilleştiririz? Ve tabii Reagan döneminde de e, bir, bir tür bizim bizdeki hani benzeri kanun hükmünde kararname ile... ...ki bu kanun hükmünde kararname de yazılıyor yayınlanmıyor ama falan hani o kadar gizli hı hı. amacı nedir e, gibi o dönemlerde şimdilerde metni bulunabiliyor... E, bu yetkileri tanımlanıyor. Yani bir, bir adeta son e, savunma hattı e, olarak kendilerini tanımlıyorlar. E, ve her şeye muktedir bir kurum yaratılıyor. Çok ciddi bütçesi var ama ne kadar ne çalışanı olduğunu söyleyemeyiz. Yasak o yani. 30 bin mi 40 bin mi bilemiyoruz falan. Yani çok e, gizli gerçekten her şeyi. E, en önemli kısmı bence interneti yapan kurum bu. Şimdi bu biraz belki herkese garip gelecek ama bu kurumun iki tane çalışanının düşüncelerinden doğmuştur internet. Yani o iki kurucu baba Robert Bob Khan bir tanesi. ve küsünü hiç hatırlayamadım. Öldü mü bilmiyorum. Ama bu ikisi yani çok zeki iki tane bilim adamı. Dediler ki bir acaba nükleer savaş sonrası nasıl bir link kurarız da insanlar birbirinden haberleşir diye düşünürken yanattıkları... E, kablosuz link e, hattının temeli daha sonra Arpanet'e dönüşüyor. O Arpanet'ten sonra internete dönüşen bütün süreç öyle başlıyor. Sonuçta bu kadar da büyük bir teknoloji e, kullanan bir kurumdur. E, bugün de ne teknoloji kullandığını kimse bilmiyor çünkü eğer bir şey kullanıyorsa o zaten yani sizin haberiniz olduğunda çoktan onu bırakmış olduğu zaman haberiniz olabiliyor. O kadar e, yüksek teknoloji bir kurum. E, Tabi yani, bazıları biliyordur değil? Ya ben şüpheliyim gerçekten yani maskeli çocuklar <gülüyor> yani bu, bu kurum e, çok imkanları olan e, bir kurum. Yani bu, bu böyle bir kurum tabi e, Amerika'da olması da normal. hani çünkü dünya teknolojisinde bir yerde yöneten bir e, birikimleri var. O yüzden hani şu anda bu kurumun bu yetkilerini nasıl kullandığı işte e, yani dediğin gibi yani güvenlik ve e, mahremiyet arasında gidip gelen bir çizgide oluyoruz. Yani en kötüsü tabii mahremiyetinizden vazgeçmeniz gerekiyor güvenliğiniz için e, hapının e, zehirli olduğu halde insanlara yutturulması. Yani bu çağın bence en büyük başarısı çok güzel bir PR ortamıyla böyle çağın bundan vazgeçmelisin deniyor. Ve hepimiz de vazgeçiyoruz farkında bile olmadan. Bir parantez içinde bugünkü programa e, konuyu açmak yetişmeyecek biliyorum ama e, yine geçen hafta e, Google'ın yaptığı çok önemli bir açıklama vardı dedi ki Mahkemede kendisini savunmak için yapıyordu bu arada bir açıklamayı. Resmi bir açıklama. Hmm. Benim hizmetlerimi kullanan, benim elektronik postamı kullanan aslında zaten mahremiyetinden vazgeçmiştir dedi. Neden Ama sonra değiştirdi e, Reklamı, o neden söylediğini söyleyeyim size. E, Manning ve Snowden olaylarında iki tane e-mail servisi kendini kapattı. Evet. Lavanet birisi hı hı. sanırım devam mıydı? Evet evet Lavanet. Lava. Biz bir öbürküsünün ismini hatırlayamadım ama bu ikisi de gizli olarak e-mailleşmeyi sağlayan, yani içeriğine hiç kimsenin okuyamayacağı şifrelemeyle yapan serbest erişimli kuruluşlardı. Bu ikisi de yok dediler biz madem ki espiyonajda kullanılıyoruz kendimizi kapatıyoruz dediler. Ama tabii ki burada belli bir şey ki bir hükümet baskısı oldu arkada da kapandı e, bunlar. E, o arada Google'da bu açıklamayı koydu. Yani, hani, <gülüyor> yani, Biz o, kendimizi ilginç... kapatmayacağız çünkü evet. zaten paylaşıyoruz. Evet, resmen yani, söylemiş oldu. Resmen söylemiş oldu. <gülüyor> oldu bence. Yani Ondan sonra tabii ki yok, reklam için falan gibi detaylar üstüne, üstüne bindi. <gülüyor> ee, bu arada bunun şöyle bir sonucu öngörülüyor. Öncelikle ünlü Amerikalı araştırma şirketleri işte Gartner IDC gibi şeyler bu nedenle bulut bilişime geçişin önümüzdeki yıllarda yavaşlamacağını öngörüyorlar. Yani biz yani belki de hani bizim işimiz ya da paranoyamız bu seviyede olduğu için farkındaydık ama ortalama Amerikalı e, birey ya da e, iş sahibi bunun çok farkında değilmiş olduğunu anladık. Kesinlikle. Peki, e, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Sevgili Yaratgürer çok çok teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki hafta da beraber olacağız, tamam, değil mi? Evet. Kaldığımız yerden devam, devam ederiz. Önümüzdeki hafta e, sevgili Kerem Altıparmak da bizimle olacak. Çok Ankara'dan güzel. süper. O zaman bu haftalık hoşçakalın sevgili Açık Radyo dinleyenleri.